Allah bizi yarattı, Allah'ı kim yarattı gibi çelişkili bir soru sıkça sorulur. Evet, eğer olmuşsak demek ki bizi var eden, müessir, etkili, vacibül vücut, yaratılmış olmayan, yani kendinden var olan sonsuz bir kudret vardır ki o bu kainattaki niteliklere benzemez. Zaten zihnimiz bu konuda bizi yanıltıyor. Yani Allah'ı da kainattaki insan gibi bir mahlukun niteliklerine sokmaya çalışmamız bizi yanıltıyor ve insan orada sıkışıyor. Allah kainattaki niteliklerin hiçbirine benzemez. Kainat sadece aksi şekilde, yani ters manalarıyla Allah'ın sıfatlarına bir aynadır. Edilgendir, Allah'ın etkenliğini gösterir. Kainatta yaratılmışlık vardır ki hala yaratılıyor. Sistemler, düzenler, devirler, zamanlar yaratılıyor. Demek ki sürekli yaratan bir kudret vardır. Kainat muhtaçtır, demek ki hiç muhtaç olmayan samet bir Allah var. Kainat sınırlıdır, sonsuz bir Allah'ı gösterir. Demek kendi kendine var olan, edilgen olmayan, sonsuz ve yaratılmış olmayan bir zat var. Özet olarak kainat Allah'ın sonsuz sıfatlarına aynadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ispatı konusunda çok ısrar etmemiş. Çünkü eski insanlar Allah'ın varlığını biliyorlardı ve onda şüphe etmiyorlardı. Aslında tarihte bu materyalizm asrına kadar şüphe eden insanlar çok az olmuş. Binde bir, belki milyonda bir. Çünkü kainatı görüp de Allah'ın varlığından şüphe etmek çok abes ve anlamsız bir şey. Onlar Allah'ın varlığından değil de, onun sınırsızlığı, sonsuzluğu ve kudretinin, gücünün her şeye yetmesinden şüphe etmişler. Yani Allah acaba nasıl bir anda bütün insanları yaratabilir, bütün atomları yaratabilir, bütün yıldızları yaratabilir, bütün zamanları bir anda yaratabilir? Bu anlaşılamamış. Zihinler bunu istihap edememiş, kuşatamamış. Onun için Kur'an daha çok Allah'ın tevhidi, birliği üzerinde durmuş. Ama birliğini ispat ederken aynı zamanda varlığının vacibül vücut olduğunu, ezeli olduğunu, bize benzemediğini, subhan olduğunu söylüyor. Kur'an'da sebbeha yusebbihu fiili yani her şey Allah'ı takdis eder fiili çok kullanılmış. Yani kainattaki kusurların hiçbiri Allah'ta yoktur ve o münezzehtir, üstündür. Bir nokta daha var. Madem Allah bu kainatı geliştirmek için, varlığı elde etmek, ahirete malzeme üretmek için yaratmış, bir miktar kapalılık olması lazım. Yani imtihan ortamının açılması lazım. İmtihan ortamının kurulması için şüpheler ve vesveselere de ihtiyaç var ki, inananlarla inanmayanların farkı olsun. İnananlar bilerek inansın. Hak etsin ve imtihanı vermiş olsun. Yani birisi çıkıp şöyle diyebilir, madem Allah var niye bize kendini apaçık göstermiyor? Göstermez. Çünkü bu dünya gelişme dünyasıdır. Ve imtihanda bütün doneler talebelere verilmez ki gelişme olsun. İşte Allah bizim gelişmemiz için, bizim araştırma yapıp öğrenmemiz için, ruhumuzu biraz daha açık hale getirmemiz için, daha doğrusu ahirete hak etmemiz için bazı konuları kapalı bırakmış. Hatta Kur'an'ı bile bu konuda bazen kapalı bırakmış ki, Kur'an'ın açık vahiy olduğu halde, Allah'ın kelamı olduğu halde yer yer insan kelamına benzemesinin esprisi budur. İmtihan esprisi kaybolmasın, İnsanlar incelesin, yorumlasın, içinde Allah'ı görsün ki, görenlerle görmeyenler bir olmasın. Allah kainatı neden yarattı, İhtiyacı mı vardı? Biraz önce aslında bu meseleye bir miktar temas ettik ama Kur'an'ın bakış açısıyla bir daha temas edelim. Hadislerde, ibadetlerde beş temel kavram çok önemlidir. Hamd, tesbih, Allah'ın büyüklüğü, la ilahe illallah yani Allah'ın sonsuzluğu bir de insanın acizliği. Bir hadis bunu şöyle ifade ediyor. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَةَ illa بِاللّٰهِ الْعَل۪ي لَز۪يمِ Bunlar Kur'an'da her yerde işleniyor, hadislerde işleniyor ve bunlar günlük hayatımızın her yerinde de kullanabileceğimiz temel değerlerdir. Birinci soruda Sübhan'ı biraz izah ettik. Allah Sübhan'dır. Yani kainattaki eksik niteliklerin hiçbiri Allah'ta yoktur. Kusurlar sadece maddenin, insanların, mahlukatın sınırlı, aciz yaratılmalarından kaynaklanmıştır. İkinci kelime hamd'dir. Bu sorunun cevabı hamd'da yatıyor. Yani Subhanallah'ta eksik kalan bilginin cevabı velhamdülillah'ta yatar. Sınırsız, sayısını bilmediğimiz nimetler sahibidir. Bütün varlıklar sayısı kadar, belki sayısını bilmediğimiz nice alemlerin sahibidir. Ahiretin sahibidir. Yani Allah'ta hiçbir kusur yoktur. Hep kemalat vardır. Allah Kemalatını göstermek ve geliştirmek için kainatı yaratmış. Bu mükemmelliklerin görülüp gelişmesi için kainatın bazı kısımlarında eksiklikler yaratmış. Espri burada. Yoksa Allah isteseydi bizi de haşa haşa mükemmel yaratırdı. O zaman Allah'ın kemalatı mükemmellikleri görülmezdi. Aç olmayan bir insan nasıl yemeğin kıymetini bilmez, bizim kusurumuz Allah'ın kemalatını, açlığımız O'nun nimetini gösterir. Bizim yetersizliğimiz onun yeterliliğini gösterir ki İslam'ın ikinci temel ilkesi olan her gün 40 kere belki yüz kere söylediğimiz elhamdülillah da saklıdır. Yani birinci kelime kainatın nakız, eksik yaratıldığını, değişken yaratıldığını ve bu sıfatların Allah'ta olmadığını, onun bunlardan münezzeh olduğunu bildirir. Ayrıca günlük hayatımızda başımıza bir musibet, bir sıkıntı ve ızdırap geldiği zaman Hani Allah kusurdan münezzehti, bu kusurlar ne diyemeyiz. Çünkü kusurlar bize ayettir. Çünkü Allah sübhandır. Bunun hikmeti de elhamdülillah saklıdır. Allah, varlığı geliştirmek için, ahirete malzeme üretmek için bir fabrika gibi kainatı işlettiriyor. Bu gelişme mekanizması kurulmuş ve kainattaki kusurlar da imtihanın olması için bu mekanizma içerisinde yerleştirilmiş. Üçüncü kelime ise, «La ilahe illallah»'tır. Allah'ın sonsuzluğunu, kutsallığını ve kemalat sahibi olduğunu bilmenin tek çaresi tevhiddir. Bütün kainatta tek bir Allah var dediğin zaman bu kemalatı görüyorsun. Çok tanrılar var dediğin zaman o muazzam kainat kitabı dağılıyor, formalarını ayrılıyor ve her sayfası başka bir yazarımmış gibi oluyor ve bütün kıymeti ve güzelliği kayboluyor. Hamd ve tesbihi anlamak için La ilahe illallahı, yani Allah'tan başka hiçbir ilah, mabut olmadığını tevhidi iyi anlamak gerekiyor. Peki tevhidi nasıl yakalayacağız? Bu işin mantığı nedir? Bunu Allahu Ekber cevaplıyor. Allah hiçbir şeye benzemeyen, sonsuz, madde olmayan, sınırlı olmayan, mekandan münezzeh, bir yerde sıkışıp kalmayan yalnızca Allah'tır. Buna misal olarak daha çok şöyle bir hakikat gösterilebilir ki biz ileride de bu konuya ayrıca değineceğiz. Mesela kainatta değişik boyutlar var. Değişik mekan birimleri var. Ruh için ayrı bir boyut var. Melekler için ayrı bir boyut var. Hatta manyetik alanlar için ayrı bir boyut var. Bunlar gösteriyorlar ki kainatta boyutlar, mekanlar, alemler farklı farklı. Allah ise bunların hepsinin üstündedir. Allahu ekberdir. Bu sonsuzluk ifade eder. Bu yüzden hadiste Başınıza bir sıkıntı geldiğinde şaşırdığınızda Allahu Ekber deyin, rahatlarsanız denilmiş. Çünkü o her şeyi rahatlatıyor. Peki Allahu Ekbere nasıl ulaşabiliriz? Yani eğer yetersizsek, zihnimiz açılmamışsa, düşünemiyorsak, o zaman cevap La havalakuvete illa billahilali lazimdedir. Yani biz aciziz, kuvvet bizde yok. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'ındır. Yani kendi acizliğimizi, sınırlılığımızı, zayıflığımızı, fakrımızı bilip, Allah'ın Allahu Ekber olduğunu bilmekte yatıyor. Tersinden başlarsak, insan önce aç olduğunu hissetmeli, hav ve kuvvetin kendinde bulunmadığını, güçlü olmadığını, sırf varlığı üretmek için, ahirete malzeme olmak için yaratıldığını bilecek, Buradan Allah'ın Allahu Ekber oluşuna, onun sonsuzluğunu idrak edip tevhidi yakalayarak, Sübhan ve Elhamdülillah'ı öğrenerek varacaktır. Hadiste deniliyor ki bir insan günde beş defa bu sözleri söylediği zaman, bütün yeryüzündeki varlıklar kadar sevap kazanır. Bunlar ebedi bir varlık, manevi bir varlık oluyor. Bu ne demek? Yani bir anda bütün kainatı kendine mal edip o manayı sen yaşıyorsun. Hem de ebedi bir alemde verilmek üzere sen o manayı yaşıyorsun. Dolayısıyla bu geçici bir dünya ve içindekilerinden senin için daha hayırlıdır. Hatta mesela ölüm gibi tehlikeli anlarda, farz olan, yemek içmek gibi bir ihtiyaç olan, fıtratının borcu olan namazı kılamıyorsan, o zaman hemen ezberinden bu beş kelimeyi söylemek lazımdır. Çünkü bu beş kelime namazın çekirdeğidir. Böylece namazın manasını dilinle telafi etmiş oluyorsun. Hatta şafi Fıkıh kitabında var, eğer secde-i tilavet gerektiyse ve secde yapamıyorsan, secde yerine bunları okuman yeter. Bu fıkhen de sabit. Sözün özü, Allah kainatı ihtiyacı olduğu için değil, kemalatını göstermek, geliştirmek ve bize rahmetini sunmak için yarattı. Eğer yaratılma olmasa, haşa, haşa, Allah'ın kemalatı görünmez olur. Görünmeyen bir kemalatın da biraz nakıslığı ortaya çıkar nakıslık olmasın diye o sonsuz kemalatının bilinmesi için kainatı bir imtihan meydanı olarak kurmuş, imtihan yoluyla insanları geliştiriyor, ebedi kemalat yurdu olan ahirete malzeme yetiştiriyor. Peki cennettekilerin en son duası nedir biliyor musunuz? Ayet diyor ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Yani insan bu dünyada çile çeker, ızdırap çeker. Sonuçta Allah'ın mutlak mükemmeliyet sahibi olduğunu idrak edip, cennete yerleşir. Yani biz bir çekirdeyiz. Bu dünya tarlasına ekilmişiz, gelişiyoruz. Meyve verip, 1'e 700, 1'e 7000 olarak ahirette Allah'ın kemalatını, varlığını, nimetlerini yaşayarak tadacağız. Demek cennet dediğimiz şey, monoton bir hayat yeri değil. Bütün lezzetlerin, bütün nimetlerin, tüm güzelliklerin orada icra olunduğu değişik bir ortam. Allah neden bizim ibadet etmemizi istiyor? Bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? İbadet etmesek de, kendi hayatımıza baksak, dünyada da cennet hayatı gibi bir ortam olamaz mı? İşi aslına irca edersek, kainatta her şey ibadet ediyor. Yalnızca ibadet eden insan değil, bu ayetlerle de sabit. Yani her şey bir vazife icra ediyor, bir kulluk yapıyor. Allah'ın ona verdiği vazifeyi, yani kemalatı görüp gösterme vazifesini, çiçeği, böceği, dağı, tepesi, her şey aldığı vazifeyi, yani kemalatı gösterme vazifesini yapıyor. İnsanın ise burada ayrı bir vazifesi var. İnsan hem bunları görecek, hem de görüp gösterecek. Çünkü insan bilinçli bir yaratıktır. Yani konuşan, düşünen, tek yaratık insandır. Kulluğumuzun iki temel manası var. Bir manası, içimizdeki kemalatı kendimizde yaşıyoruz. Allah'a gösteriyoruz, hem de diğer insanlara gösteriyoruz. İbadet sayesinde, güzel ve düzenli bir kul olduğumuzu gösteriyoruz. İkinci manası, kainatta her şeyin ibadet ettiğini görüp, ibadet sayesinde mevcudatın kullar olduğunu anlayıp, bir kişiyken, manen milyonlarca, trilyonlarca insan oluyoruz. Yani şöyle, ne kadar ağaç var, ne kadar çiçek, ne kadar yıldız var, her birisi temel, düzenli, özgün, mükemmel, harika bir vazife görüyor ve Allah'a kulluk yapıyor. Senin bunu görebilmen için, senin de o vazife içinde bulunman lazım. Biz kainatta bir subay gibiyiz. Subay da askerdir. Ancak erlerin vazifelerini tam yapması için, bizim de subay olarak vazifemizi tam yapmamız gerekir. Eğer subay olarak askerliğimizi tam yapmasak, Gidip sokakta ticaret yapsak o erlerin, askerlerin bizim için bir kıymeti kalmaz. Hülasa ibadetin iki faydası var. Biri şahsımıza bakan, ruhumuzu geliştiren, yemek, içmek gibi fıtratımızın ihtiyacı olan yönü. İkincisi kainattaki sonsuz ibadetleri kendimizle ibadet ettiğimiz için keşfediyor, şahit oluyor ve anlıyoruz. Ve onların ibadetlerini kendi ibadetimizmiş gibi takdim ediyoruz. Bire bir milyon, bire katrilyon kere geçiyoruz. Demek ibadet bizim içindir Sözü gelmişken ibadet kölelik demektir Şimdi herkes köleliği yadırgar Tarihte kölelik vardır ve İslam da buna izin vermiş aslında kölelik tarihi bir realite olarak gelişmiş. Ne İslam ne de başka bir dinin izin vermesiyle ortaya çıkmış bir şey değil. Neymiş? Kendini besleyemeyen, aciz, e, sokakta kalan vahşi insanlar var olmuş. Tarihte akıllı, zengin insanlar da bunları almış, bugünkü iş yerleri gibi yerlerde istihdam etmiş. Öyle değil mi? Bir fabrikada çalışmak için can atıyoruz. İslamiyete göre zaten bir insanı zorla köleleştirmek haramdır. Aciz bir insanı alıp, yetiştirip, azat etmek ise en büyük sevaptır. Hacdan da, zekattan da daha büyük bir sevaptır. İbadet, kölelik demektir ve tarihte kölelik, Efendinin ihtiyacından ziyade kölelerin ihtiyacından kaynaklanmış. İnsanlar sefildiler, sokaktaydılar, vahşi ve bilgisizdiler. Medeni insanlar onları alıp, kölelik yoluyla medenileştiriyorlardı. Dindarlaştırıyorlardı, eğitiyorlardı. Sonra en büyük sevaptır diye azat ediyorlardı. Ama bu işin tabii suistimali olur. Bugün kıldığımız namazın da suistimali olur. Birisi çıkıp riya için namaz kılsa, namaz namaz değil en büyük günah olmuş olur, şirk olur. Mesela bazı dini kuruluşlar da öyledir. Din namına kurulmuş ama sui istimal edilip kötüye kullanılıyor olabilir. Bu demek değildir ki din kötüdür. Bir doktor yanlış bir tedavi uyguladı diye tıp ilmini kötüleyemeyiz. Allah imtihan dünyasının kurulması ve devam etmesi için suistimal kapısını açık bırakmış ki bakalım kim suistimal edecek kim etmeyecek. Ortaya çıksın diye gelişme olabilmesi için engelleri koymamış. Her şey istimal edilebilir. Fazla yemek yersen, zehirli yemek yersen ölürsün ve bu yemek kötüdür demek değildir. Yersiz kullanılmaktan kaynaklanır. Ateş büyük bir nimettir. Belki de bugünkü medeniyet onun sayesinde var. Ama ateşi bir evi yakmak için de kullanabilirsin. Ancak herkesin ürperdiği ateş hakikati olmasaydı bugünkü medeniyet olmayacaktı. Şimdi ateş kötüye kullanılabiliyor diye biz ateş yakmayı yasak mı edelim? Birisi sahtekarlık yapıyor diye biz kalkıp bütün dini görevleri yasak ediyoruz. Ve bu çok yersiz bir yasak oluyor. Buradan şu hakikat çıkıyor. Allah'a köle olan bir insan hiçbir şeye köle olamaz. Gerçek hürriyeti o elde etmiş olur. Bütün musibetlere meydan okur. Ama ona köle olamayan otomatikman her şeye, mikroptan tut yılana kadar her şeye köle olur. Her şeyden korkar ve titrer, ezilir, büzülür ve en sonunda çürür gider. Demek ki her insanın temel bir karakteri de köle yani kul oluşudur. İstesek de istemesek de tanrı olamayız. Eşyanın yapısı ne işte odur. Demir demirdir, bakır bakırdır, altın altındır. İnsan ise kuldur. Sadi Şirazi'nin güzel bir sözü var. İnsan bir damla kan ve bin endişeden ibarettir. Yani endişemiz varsa, acizliğimiz varsa işte kulduz demektir. Allah bizi ebedileştirmezse biz kendimizi ebedileştiremeyiz ki. İstesek de olmaz. Tarihte bazı filozoflar buna yeltenmişler ama hayal kırıklığına uğramışlar. Yalnız işin bir esprisini yakalamışlar. Yani Allah ebedidir. Acaba biz de ebedileşebilir miyiz diye bazı teknik yöntemler denemişler ama hep başarısız olmuşlar. Gerçek ebedilik kul olmaktadır. Gerçek ilahlığa dost olmanın yolu ibadetten geçer. İbadetin sonu Allah'a dost olmak. Habibullah olmaktır ki ibadet ede ede öyle düzenli ve güzel bir yaratık oluyorsun ki Allah'ın sevgili bir kulu oluyorsun. Hatta tasavvufta olduğu gibi naz makamına geçiyorsun. Peygamberimizin bir sıfatı Habibullah'tır ki o herkesten fazla ibadet etmiş. Allah'a kul olmuş ve onun emirlerini yaşamış. Onun vahyi alışı bile başlı başına büyük bir görevdir. Yani biz eğer Allah'ın sevgisini bizi başarılı kılmasını istiyorsak ibadet etmemiz lazım. Hem ibadet ağır bir şey de değil, temizliktir, ruhi bir rahatlıktır. İnsanlar arasında kardeşliği sağlar. Sosyal hayatı düzenler, kan deveranını hızlandıran bir eylemdir. Peki ibadet neden belli şekillere ve kurallara bağlanmış? Yani ben Allah'ı aklımdan hiç çıkarmasam, sürekli onu zikretsem olmaz mı? Bu şekillerin manası nedir? Bilirsin uzaya giden insanlar hapla besleniyor. Bu sağlıksız bir durumdur ve kısa bir dönem için geçerli olabilir. Ama sağlıklı bir ortamda devamlı olarak yemek yemezsem miden bozulur. Kanındaki oranlar değişir, beyin çalışmaz olur. Bir sürü hastalıklar ortaya çıkar. Namaz bir tesbihtir, hamdtır, zikirdir ve dolayısıyla tesbih ve hamd etmek bir çeşit namaza benzer. Ancak hiçbir zaman namazın tam yerine geçmez. Şekillere gelince, öncelikle namazın insan ruhu ve psikolojisine, sosyal hayata, insanın bedenine, sağlığına bakan yönü var. Sırasıyla incelersek, insan ruhu ve şahsiyetine bakan yönüyle insan bir şeye başladığı zaman ilk olarak azim edecek. Yani kuvvetli bir şekilde niyet edecek. Sonra bedeniyle beraber ruhunu da o işe yönlendirecek. Beden istiyor, ruh istemiyor olmaz. İkisi de beraber o işe sarılacak. Üçüncüsü, onu ilgilendirmeyen işleri o anda arkasına atacak. Yani elleriyle tepecek. Sonsuz bir bilinç içinde işe başlayacak ki Allah'a iman bu sonsuz bilinci ifade ediyor. Sonra işin maddi versiyonlarını yerine getirecek ki ayakta durmak bu maddi yönü ifade eder. Bir işin önce maddi altyapısını kurmak lazım. Sonra manevi bir altyapısı var ki o da secde ile ifade edilir. İşin ruhu, özü ilahi boyutta yok olmak, fani olmak, dünyadan kurtulup ebedi bir hayatı yaşamak, bir de bu manevi boyutla maddi boyut arasında dengeyi kurmak ki rükû odur. Zaten Yahudilerde rükû yoktur. Kur'an bu yüzden onlara Müslümanlar rükû ettiği için siz de onlarla beraber rükû edin diyor. Hristiyanlarda secde ağırlıklıdır. Diğer dinlerde özellikle Yahudilikte maddi boyut ağırlıkta ancak İslamiyet'te ikisi olmakla birlikte bu ikisinin yani madde ile mananın dengelenişi İslam yani barış var. Zaten İslam bu demektir. Kısa bir şekilde namazın psikolojik açıklaması da budur. Sosyolojik açıklamasına gelince, bir toplum saf olacak, yani dikilecek. Bir nevi askerlik gibi, aynı toplum bir vücut gibi ulvi değerlerde, manevi değerlerde, dini değerlerde fani olacak. Materyalist, bedbin, yani kainatı kötü bir şekilde gören ruhsuz biri olmayacak. Toplumda maddi ayaklar olmakla birlikte manevi ayaklarda olacak. Sırf ekonomiyi geliştirmekle toplum ayakta duramaz. Manevi boyutta lazımdır. Maddi boyutla manevi boyutu barıştıran bir eylem lazım ki bunu başarabilen bir toplum başkasının önünde eğilmez. Yoksa gidip 3-5 bin dolar için eğiliriz. Bir de namazın bedeni faydaları vardır. Bütün hastalıkların sebebi kan dolaşımının yeterince iyi olmamasıdır. Eğer bedende kan iyi dönüyorsa, ne kadar mikrop, ne kadar hastalık olursa olsun vücut onları temizler. Eğer depresyon, sıkıntı, iltihap, kabızlık oluyorsa bunların en büyük sebebi kan dolaşımının iyi olmamasıdır. Kan dolaşımı için namaz hareketleri o kadar hoş, güzel ve harika bir kaftan olarak biçilmiş ki abdestle beraber ancak bu kadar fıtrî ve mükemmel olabilirdi. Önemli bir nokta daha, insan namaz ile konsantre olur. Bir noktaya odaklanır. Gönlün çalışır. Çünkü bir şeyler diliyorsun, öğreniyorsun, yalvarıyorsun ve Fatiha sayesinde bazı kavramlar öğreniyoruz. Allah'ın huzurunda eğiliyorsun ki, bu fıtık gibi hastalıklara sırt kaslarını yumuşatarak, esneterek ve bel kemiğine pres yaparak iyi gelir. Hastalığı önler. Birden secdeye gidersen, kan beyne birden hücum edeceği için yine başın döner. Ama önce bir rükua gidiyorsun. Bu bir rehabilite oluyor. Sonra kıyama durduğunda rahatlıyor, velhamdülillahi rabbil alemin diyor, secdeye kapanıp bedenin hiçliğini, aciz bir yaratık olduğunu, asıl varlığın ruhta olduğunu, ebedilikte olduğunu, ahirette olduğunu hissediyorsun. Bunun yani namazın tekrarı ise bizim tekrara ihtiyacımız olduğundandır. Kainatta her şey tekrarlıdır. Beş vakit namazın farzları 17'dir ve kainatta 17'li bir sistem var ki, Niyazi Bekki kitabında bundan bahsetmiş. Namazın nihai noktası tahiyattır, teşehüttür. Yani sen bütün görevlerini bitirmişsin. Allah'ın huzuruna geçmiş sayılırsın. Teşehhüd, kainattaki bütün tebrikler, selamlar, tahiyyatlar ve canlıların verimli çalışmalarını Allah'a bir büyük subay gibi, general gibi takdim ediyorsun demektir. Bu arada peygamber senin nazırın, önderin, senin önünde namaz kılmış bir imam gibi onunla beraber Allah'a selam veriyorsun. Allah'ın huzurundasınız ve bütün müminleri kardeş olarak görüyorsun ve onlara selam veriyorsun. Ayrıca kainatta en büyük değer olan tevhidi yakalıyorsun. Tevhid zirvenin de zirvesidir ve başta değindiğimiz gibi onu yakalayamayan insan hiçbir sahada başarılı olamaz. Bir insan 100 sene yaşasa 95 senesini tevhide ayırsa ve 5 senesini başka işlere ayırsa kârda çıkar. Ama 90 senesini başka şeylere ayırsa 5 senesini tevhide ayırsa zararlı çıkar. Tevhid her şeyin ruhu, canı damarıdır. Onun için namazın her hareketinde tevhid manası da var. Bir noktaya kilitleniyorsun, niyet ediyorsun, Allah için tekbir oluyorsun. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Yani ya Rabbi Yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz diyorsun. Yalnızca Allah'ın önünde eğiliyor, onda fani olup secdeye gidiyorsun. Dönüp bütün kainattaki tahiyyatları ve selamları Allah'a takdim ediyorsun. Ve hayatın boyunca bu işi Hz. Muhammed'in önderliğinde yapıyorsun. Kainatın özünde olan bu konsantrasyon aynı zamanda maddi başarılar da meydana getiriyor.